Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Deniz Spatar. Ben Canan Irtem. Yeni yılın ilk programında e, stüdyomuzda Cudi Saruhan'la birlikteyiz. Hoş geldin Cudi. Hoş bulduk. Evet, Cudi'yi e, tekrar ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Hem de yeni yılın ilk programında. E, umarım güzel bir yılbaşı geçirmiştir herkes... Önceki bölümlerde hatırladığınız kadarıyla umarım hatırlıyorsunuzdur. <gülüyor> Nesil yetişiminin dört bileşeni yani ne gözlemlediğimizi, ne hissettiğimizi, ne ihtiyacımız olduğunu ve hayatımızı zenginleştirmek için ne rica etmeyi arzuladığımızı anlatmaya çalıştık Deniz'le. Şimdi de bu dört bileşeni kendimizi ifade etmek için uygulamanın yanı sıra diğerlerinin de yani karşımızın da ...insanların da ne gözlemlediğini, ne hissettiğini, neye ihtiyacı olduğunu ve ne istediğini duymak için e, neler yapabiliriz onu konuşacağız. E, bu, bu iletişimin bu sürecini empatiyle anlamak diyoruz. Evet e, ve bu konuyla ilgili hepimizin çok sevdiği bir metin var. E, Cüde onu okuyarak başlayacak. Ondan sonra da söyleşimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu... Marshall Rosenberg'e ayet sözler. Hiç surf yaptınız mı? Şimdi surf tahtasının üstünde oldunuz ve o büyük dalganın gelmesini beklediğinizi hayal edin. O enerjinin sizi taşımasına hazırlanın. İşte, şimdi geliyor. Tam şu anda o enerjiyle birlikte misin? Bu empatidir. Lafa, Söze gerek yok. O enerjiyle birlikte olun yeter. Bir başka insanın içinde canlı olanla bağlantı kurduğumda sörf yaptığımda yaşadığımı benzer duygular duyuyorum. Bunu yapmak için geçmişten getireceğiniz hiçbir şey yok. Hatta ne kadar psikoloji eğitimi aldıysanız empatik olmak o kadar zorlaşacaktır. O insanı ne kadar tanıyorsanız Empatik olmak o kadar zorlaşacaktır. Teşhisler ve geçmiş deneyimler sizi bir anda sörf tahtasından kaydırıp düşürebilir. Geçmişi inkar edin demiyorum. Geçmiş deneyimler şu anda canlı olanı etkileyebilir. Me me mevcudiyetinizi o zaman neyin canlı olduğunu mu sunuyorsunuz yoksa Karşınızdaki kişinin şu anda ne hissettiğini ve neye ihtiyaç olduğunu ama. Eğer birazdan ne söyleyeceğinizi düşünüyorsanız, mesela sorunu nasıl düzelteceğinizi ya da diğer kişinin daha iyi hissetmesini nasıl sağlayacağınıza, hop tahtadan kaydınız. Gelecektesiniz. Empati şu an. Ve tam burada olan enerjiyle durmaya gerektirir. Hiçbir teknik kullanmamaya, yalnızca mevcut olmaya. Bu enerjiyle gerçekten bağlantıda olduğumda bu aslında orada olmamışım gibidir. Ben bunu sihir gösterisini izlemek diyorum. Bu mevcudiyette çok kıymetli bir enerji bizim içimizden akar. Bu enerjinin her şeyin şifalandırma gücü vardır. Ve beni düzeltme, onarma eğilimlerimden arındırır. Bu kadar arkadaşlar. Judy çok teşekkürler. Geçen programda söylemiştik. Judy 27 yıl önce bir aşk hikayesiyle buraya geldi. Amerika'dan Canan'la birlikte ilk eğitimlere gittiler. Ve Judy şimdi Türkiye'de ebeveynliğin kalbi... Adı altında çeşitli e, eğitimler sunuyor. E, hem yüz yüze seanslar sunuyor hem de online'da çeşitli e, destil iletişim eğitimleri sunuyor. Ve o da ailede, e, ebeveynlikte, çocuklarda. <Gülüyor> e, Judy e, biraz önce okuduğun e, metin Marshall Rosenberg'in empatiyle ilgili e, benim de çok e, ilham aldığım metinlerinden biriydi. Ee, bir şey var e, genel geçer tanım var empatiyle ilgili kendimi başkasının yerine koymak diye düşünüyor insanlar halbuki şiddetsiz iletişimde farklı bir şey var hmm. şiddetsiz iletişimde empatiyle ilgili e, ne söyleyebilirsin farkı nedir diğer e, tanımlardan benim için en e, kalıcı imgelerinden biri şeydi kendimi bırakıp bir köprüye geçiyorum o insanın e, iç hayatını bir yolculuk, bir ziyarete gidiyorum. Orada, onun hayatında ne, ne canlı duygular ve ihtiyaçlar ne? Onunla bağlantı kuruyorum. Merak ediyorsun. Merak karşısında? ediyorum, Hı. evet. Aa, orada ne var, ne yok? Çünkü onu ziyaret etmeden onun dünyasında ne olup bittiğini bilmiyorum ki. Kendimleyim ve kendi yorumlar... ...düşüncelerle falan... ...ha işte hayatta böyle... falan yani ...en önemli olan tahmin etmek... ...onun içinde canlı ne önemli... ...evet tahmin etmek... ...çünkü bir insanın içinde canlı olan şeyi asla bilemezsin... ...ama tahmin edebilirsin... <gülüyor> Empatik bir sezgiyle... ...bir şeyler gelebilir... ...bununla birlikte bu okuduğun metinde... ...benim için en kıymetli olan şeylerden biri şey söylemişti. Ne kadar psikiyatri eğitim aldıysanız o kadar e, sıkıntılı olur empati diyor. Çünkü gerçekten benim de öğrendiğim şey destekleştirmeden empatide benim enerjim düzeltmek veya tamir etmek enerjisi değil. Evet. O bana çok kıymetli geliyor. Sadece mevcudiyet sunuyorum hı. ve izin veriyorum o insan kendisiyle bağlantı kursun. Ben bir şey yapmıyorum aslında. Sadece destek olur gibi bir şey sanki. Hı hı. Evet. Mesela bir örnek verebiliriz. Ee, ...benim çok sık yaşadığım bir şey... ...eskiden hep şöyle söyledim. okul ...bugün okulda ne yaptın... Hiç ...cevap alamazdım... ...mimozoya... <gülüyor> <gülüyor> evet. ...yani nasıl geçti... ...iyi falan <gülüyor> böyle bir şey... Ee, ...onun yerine okulda ne yaptın... ...yerine belki e, şunu... Söyler, ...söyleyerek e, böyle bir... ...kendimce bir... E, ...strateji buldum... Ha, ...bugün okulda çok mu sıkıldın... <gülüyor> ...yani... Orada bir şey tahmin ediyorum ve başka bir şey, başka bir yerden bağlantı kurmaya çalışıyorum. E, o zaman o e, kafadan zihinden de cevap vermiyor. Ona bu tahmin ederek de kendi içine bakma yani gerçekten onun duygusu ne ihtiyacı ne oradan bir e, bağlantı kurmaya çalışıyorum. Bilmiyorum sizlerin de böyle örnekleri var mı? E, bana baya iyi geliyor bu tahmin. Empati, tahmin etme sanatıdır diyorlar hı. aynı zamanda. Hı. Gerçekten bu yani bu tahmin ediyorsun alt da alttan da yazı geçiyor yani doğru, sen kendi hikayeni kendin anlatacaksın yani sana bırakıyorum bu alanı gibi bir şey. E, tahmin etmek evet. Bununla birlikte ben e, tahminle yargılar ve ön yargılar çok karışıyor bazen benim kafamda. O yüzden dinleyiciler için de katkıda bulunur diye düşündüm. Tahmin etmek şöyle değil. Bu zaten kızgın. Hı hı. Bu zaten yorgun gibi bir tahminden söz etmiyoruz. Merakla yani benim bir sezgim var. Galiba bu yüzündeki ifade öfkeyi ifade ediyor falan da ben bir sorayım. Acaba hakikaten böyle mi? Benim başıma gelmişliği var iş hayatında dişi ağrıyan insanları kızgın zannetmek gibi. Mesela dişi ağrıyan bir arkadaşımın kızgın olduğunu zannettim bir saat boyunca. O zamanlar işte destil iletişim eğitimi almadığım için de sormayı akıl edememiştim. Judy senin ebeveynlikte çocuğunu empatiyle duymakla ilgili bize söyleyebileceği neler var? Nasıl bir hediyesi var bunun? Evet gelen anneler babalar çok hakikaten empatik becerini geliştirmek çok istiyorlar ve zorlanıyorlar bazen. Çünkü hatlar karışıyor diyeyim yani bir ben varım bir de sen varsın. Ee, bu da önemli empatide. Onları ayırt edebilmek. Ha benim dünyamda ne oluyor ve onun dünyasında ne oluyor? En büyük bir şey farkındalık orada şey. Ha neredeyim? Kendimle mi meşgul muyum, yoksa hakikaten meraklan ve tahmin ederek çocuğumla bağlantı kur kuruyor muyum? Mesela örnek e, kendi hayatımdan örnek verirsem. Geçen gün arabada kızıma okul sonrasını aldım. Ve içimde çok canlı konuşmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum hayatımdaki olan biten. Onunla bağlantı kurmak istiyorum. Ondan gelen cevap. Anne şimdi konuşmayalım. konuşmasan <gülüyor> olur mu? Eee ne oldu? Yani orada o anda kalmak. Allah'tan şiddetsiz iletişimi bildiğim için böyle fark edip. o bir dakika ne oluyor bende ve ne oluyor onda. Ee, üzerime almamak yerine. Kızım yani yargılamak yerine meraklan. Wow acaba onda ne var? Yani dinlenmek mi istiyor? Bir sessize ihtiyacı var. Yoğun bir günden geçirdi falan böyle bir bir mola. Hiçbir şey ne yapma istiyor. dur diyor. Bir Budist atasözü onun hmm. gibi bir şey değil mi? Evet. Bu da bana çok değerli geliyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hmm. Düzeltmene gerek yok. Evet devam edeceğiz müzik arasından sonra örneklerimizle empatiyle ilgili. Gene Beatles'dan biz çok Beatles'cu olduk Şükrü sayesinde. Here Comes the Sun'la devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Bir Yaşam Dili Şidesiz İletişim programında ebeveynliğin kalbi adı altında çeşitli eğitimler sunan sertifikalı şidesiz iletişim eğitimi Judy Saruhan'la devam ediyoruz. Judy biraz önce bir örnek vermiştin kızınla arabada giderken e, sen bir şeyler paylaşmak istiyordun kızın da şu an konuşmayalım dedi ve... Oradan devam edelim sonra ne oldu? Evet e, hani eski cüdyo olsaydım böyle aa ne demek benimle konuşmak istemiyorsun tıt tıt tıt böyle girebilirdim onun, onun alanına. Ama e, demin anlattığım gibi onunla bağlantı kurmak tahmin etmek sessiz empati diye bir şey de var. Yani o sessizlik istediği için sözel olarak demedim aa sen kızım sessizlik mi istiyorsun yani molam mı istiyorsun falan böyle dinlenmek mi istiyorsun ...girmeden içimde onlara çevirdim. Ha galiba kızımın yoğun bir gün geçirdi ve sessizlik dile getirdi, rica etti aslında. Benim o şeyimden e, konuşmak istediğim anda kendisini ifade etti. Ve bunu ha evet içimde onunla bağlantı kurarak biraz rahatlattım kendime. Sonra daha kendime döndürdüm ve wow benim için önemli olan ne burada... Kızımla bağlantı kurmak istedim. Tamam. Hani geçen programda dedik ya yaz ve kutlama. Orada hafif bir yaz oldu. Aa okey o şu anda hazır değil bağlantı ya. Ama bu bağlantı benim için önemli. Onun için hani ileride biraz böyle o hazır olduğunda o bağlantı içimdeki olanları paylaşabilirim. Kendimden ricam şey oldu. Bir mola ver. Bir 10 dakika ver. veya ev. Akşam yemekte birlikte yerken paylaşabilirsin Judy. Hani ricam şeydi, dur akşamı bir daha dene. Yani kendimi bırakmadım orada. Kendi ihtiyacımı da tuttum. Kızımın ihtiyacı da tuttum. Ve orada e, başka ricalar geldi. Okey, şimdi onu sessizliğe bırakabilirim ve sonra kendi ihtiyacımı karşılayabilirim. Bu ebeveynlikte de, de çok önemli bir şey. Çünkü çoğu zaman anneler, babalar kendilerinden vazgeçiyorlar. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için. Bu sefer çocuklar iyi oluyor. Anneler, babaların depoları boş, yorgun, e, bıkkın, e, sıkılmış. Sonra öfkede çıkabiliyor. Sonra ha, başka yerden nasıl, patlıyor. Evet kendime ne, bakacak vakit bulamıyorum falan böyle diye geliyorlar. Onun için herkesin ihtiyacı önemli ve Hepsini fark etmek ve tutabilmek çok önemli. Onun ki benimkinde. Evet, şunu diyorum bu dediklerinde. Yani genellikle empati yerine e, güçlü bir öğüt verme teselli etme veya kendi durumumuz veya duygularımız hakkında açıklama yapmaya gidiyoruz. <gülüyor> Ama empatide öyle bir şey değil. Dikkatimizi karşı tarafın verdiği mesaja odaklıyoruz diye Hı -hı. duyuyorum ve bununla ilgili böyle öğüt vermek veya işte teselli etmek var. Aa, bir de tavsiye, tavsiye vermek var. <gülüyor> oh, bir anne baba olarak ha, evet çocuğuma bol bol tavsiye edeyim ki Hani onu destekleyeyim. Halbuki birçok zaman eğitimlerde şey fark ediyoruz. Çocuklar aslında tavsiye istemiyorlar. Sadece anlaşılmak. Onlar için ne değerli ne önemli. Görülmesini istiyorlar. Duyumak istiyorlar. Evet. Sempati sonra... kurmaya çalışıyoruz. Ah, evet. ah vah vah değil mi? Öyle bir şey de oluyor. Hmm. Sen öyle bir şey de diyebilirdin kızına. Onu evet. da yapmadın. Evet. Evet. evet. Anlatabilirsin. Peki Judy ben e, sana şeyi sorayım. Ebeveynliğin kalbini sunuyorsun. Zaman zaman da Gizem Alavşapçı ile birlikte ebeveynlikle ilgili eğitimler sunuyorsunuz. Eğitimlerde en dikkatini çeken ne? En çok ebeveynler nerede zorlanıyor? Öfkede mi? Nerede? Öfke var. Hayır duymak da var. Yani bir çocuk, bir eş... Birisi yani bir şey isteyince kıymetli bir şey var orada ve hayır yap, yapmayacağım yapmak istemiyorum yatmayacağım dişlerimi fırçalamayacağım o yemek yemeyeceğim falan çok ohu, hayır duymakta zorlanıyorlar. O hayır du, duyunca bağlantı ku, kurmakta zorlanıyorlar kendi çocuklarıyla. Biz de işte oralarda duruyoruz. Hakikaten empatik tahminler nedir? Ve, hak, ve e, deneyim yaşayarak eğitimlerde bunu dönüştürüyorlar. En büyük şey o. Neye Aa, dönüşüyor peki? Valla bir, bir gözleri açılıyor. Wow. Hiç aklıma gelmemişti benim çocuğum. işte seçim, özgürlük ihtiyacı var. Ha O zaman duruyorlar. Şimdi şey oluyorlar. Aa, evet ya ben de seçim ve özgürlük ne kadar önemli kendi hayatımda biliyorum. Hı. Ben nasıl besleyebilirim? Belki yatma saatinde besleyemem. Ama başka bir yerde besleyebilirim. O özgürlük, o seçim. Yani sanki çocuğun değiştirmeyi e, denemek yerine <gülüyor> değil mi? Orada bir gücü, kendi gücünü tekrar geri alıyorsun. Yani oradan tekrar bir kulaklardan bahsetmiştik daha önceki Hı -hı. şeylerde. Zürafa kulaklarını takıp. Ya bu çocuk bu hayır derken neye evet diyor. Hı hı. Esasında e, ne istediğini ona odaklanmak ve böylece tekrar bir bağlantı kurmak. Her ikisi hem anne için hem baba için hem çocuk için bir orta yol bulmak. Hı. Evet. Çok değerli bir de şey var. Bunu unutmayalım. Bir anne ve baba bir birey. Onların da değerli ihtiyaçları var. Hı. Önce belki önceliği vereceğiz çocuklarımızla empati kurmak. Onların ihtiyacını görmek ve tutmak. Biz, biz de yerliyiz, biz de önemliyiz. Hani ve çoğu zaman eğitimlerde ebeveynler onu da fark ediyorlar. Ya ben kendimi dürüstçe ifade etmiyorum çocuğuma. He. Onun için onlar o eğitimde, ha evet ben aslında neden çocuğun o saatte uyumasını istiyorum? Çünkü kendime alanı ihtiyacım var, benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Eşimle vakit geçirmeye veya işte kitap okumaya... İhtiyacım var. Hadi yat artık diyoruz mesela. İşte kendilerle <gülüyor> bağlantı kurunca ha, o zaman başka ne yapabilirim? Yani belki çocuk beş dakika sonra uyuyacak kendi seçimiyle, Belki o kendi kitabı okuyacak ve ben çekileceğim kendi kitabımı okuyacağım. veya eşimle vakit geçireceğim. Böyle çok yaratıcı bir alan oluyor. Her iki tarafın ihtiyaçlarla bağlantı kur, kurulduğunda. Evet. Biraz da galiba e, bariyerlerden biri de iyi anne iyi baba olmak. Hmm. Bu e, iyi olmak yani İngilizcesi... Doğru yapmak değil mi? Doğru. Cici insan yani cici, hmm. cici, kız, cici olan cici kızlıktan cici yetişkinler haline gelmek. E, sahicilikten biraz uzak bir yer galiba orası değil mi hmm. Yani bu iyi annelik altında ezilmek, kendi hmm. ihtiyaçlarını hiç görememek... Kendi ihtiyaçlarını göremediğin için de çocuğuna pek fazla alan açamamak gibi bir hal mi oluyor acaba? Evet yani bir de şeye bakıyoruz bazen. Yani bu iyi anne olmak ne demek? Ve nereden geliyor? Bir diş kaynaktan? Kültür, kültürel bir şart mı? Annenden duyduğun bir cümle mi? Ve o senin için ne kadar önemli ve gerçekçi hakikaten. Yani gene odamızı kendimize çevirip... Aa. Bu hakikaten benim için önemli bir şey mi ve bu, bu ne demek hani ne yaparsam iyi anne olacağım bu ne demek? İyi annenin çocuğu erken yatar gibi bir şey <gülüyor> inanıyoruz yani senin çocuğun iyi anne oldun şuradan belli çocuğun erken yatar dişlerini fırçalar iyi beslenir böyle sanki annelik görevleri varmış hmm. ve bunu biz bu korkudan kaynaklı bir e, yerden çocukla bağlantı kurduğumuz gibi denizin dediği orada dürüst olma esasında hmm. senin duygun ihtiyacında bağlanırsan hmm. çocuğu da anlıyorsun yani çocuğun da içinde olanları bitenleri anlayıp e orada oh şöyle bir sakinlik rahatlık, hmm. aile içi, şefkat <gülüyor> şey de çok önemli gene oraya döneceğim anne ve babanın içinde ki kendilere empati verip benim içimde bu önemliliğini bulup ve onu dürüstçe çocuklarını ifade etmeleri. Çünkü ne, nasıl güzel bir hediye. Çocuk o zaman bakıp, ay evet ya annemin dinlemeye ihtiyacı var. Çocuklar o kadar yaratıcılar ki. İyi o zaman anne sen şöyle yapmak ister misin? Tamam o zaman sen git ben kendimi şöyle yapayım, böyle yapayım. Veyahut o zaman yarına kalsın anne. Senin hayatına katkı, yani onlar hayatına katkıda bulunmak onları için çok zevkli bir şey. Ve çoğu zaman kendileriyle o ricalar, örnekler, stratejilerle geliyorlar. Bu da muhteşem bir dönüş noktası oluyor ebeveynler için. İnsanı çok şaşırtıyor çocuklar. Gerçekten o söyledikleri stratejilerle bağlantıda çok çok daha çabuk bağlantıya giremiyorlar. Hı -hı. Çünkü bizim içimizdeki o e, kalıplar onlarda daha oluşmadığı için e, olmalı yapmalı şu e, şeyleri. Hı -hı. Evet. Ha, bir de şey yani böyle yaşayarak örnek oluyoruz, modelliyoruz çocuklara. Okey, annem de böyle, ben de böyle. O zaman bir akış oluyor hakikaten kalpten. Bir ben, bir sen, bir ben, bir sen. Böyle çok tatlı, muhteşem bir yer. Çok güzel. Ee, Judy çok teşekkürler. Önümüzdeki programlarda seni e, zamanı yakaladıkça tekrar buraya konuk edip bu ebeveynlikle ilgili evet. e, şiddet iletişim yöntemlerini konuşmaya devam etmeyi biz çok istiyoruz Canan'la. E, senden rica edeyim ebeveynliğin kalbine ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz ya da sana soru sormak isteyen dinleyicilerimize e, bir irtibat bilgisi verir misin? Evet zevklen. E, Facebook'ta Empatiyle Yaşam'dan e, beni bulabilirler. Veyahut e, Aile İçi Şefkat Instagram ve Facebook'ta e, Ebevenin kalbin güncel programlar oluyor. Beklerim inşallah. Ha. Evet aynı zamanda şiddetsiz iletişim Instagram ve Facebook'ta da etkinliklerimizin bulunduğu değil mi bir sayfamız var oradan da takip edebilirler ve aynı zamanda deniz sibadara tekrar <gülüyor> verir misin mail adresini mail yazabilir. adresimi vereceğim şiddetsiz iletişim Türkiye Instagram <gülüyor> şiddetsiz iletişim Türkiye Facebook sayfalarında bizim toplumumuzun eğitimlerini bulabilirsiniz çok farklı eğitimler sunuyoruz alıştırma grupları giriş seminerleri, ebeveynlik, öğretmenlik programları aklıma gelen gelmeyen e, Canan'a ve bana ulaşmak önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi aktarmak isterseniz denizspatar.gmail.com Spatar'ı kodluyorum Samsun, Polatlı, Ankara, Trabzon, Ankara, Rize yazabilirsiniz. Evet bir programın sonuna daha geldik. Ee, çok güzel oldu bana göre. <gülüyor> ee, Judy ile konuşmaya yeni başladık gibi geliyor evet. bana. Judy seni e, tekrar buraya almak için bekleriz. E, i̇nşallah ilk fırsatta e, bu hafta Judy Saruhan birlikteydik. Ebeveynliğin kalbini anlattı bize. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.